Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz muhteremler, Haz-ı Salih Efendimiz Hazretleri. Biliyorsunuz, dört halifenin hayatına başlamıştık. Bugün de nasip olsa inşâAllah, sır ona geldi. Hazret-i Ali, Peygamberimizin amcasının oğlu. Peygamber Ali'steri maddeleri biliyorsunuz babadan yetim kaldı henüz daha ana karnında iken 6 yaşından gelince anneci vefatı yolda 2 sene dedesi yanında kaldı 8 yaşındayken Peygamber Ali'sanz Peygamber Ali'steri dedesi o da ağır hastalandı. Artık ölüm yatağında ölümünü bekliyor. Onun tek bir endişesi vardı. Torun yetim Muhammed'i kime bırakacaktı? Dört tane oğlu vardı hayatta o anda. Onları çağırdı. Peygamber'i çağırdı. Soru peygamberimize Ya Muhammed Bunların hangi istersin diye Peygamber Aleyhisselam adetleri amcası Ebu Talip'e gitti. Onun boynuna sarıldı. Ağlama başladı. Önce babadan yetim. Hiç babayı görmeme. Anneden yetim. Dede söylemek üzere amcası Ebu Talip. Fakat tabi Rabbimiz Resulü elhamdülillah Amülesi Ebu Talip ve Peygamber'in yengesi Hazreti Fatıma. Peygamber'inize çok güzel baktılar. ikisi de baktılar. Fakat tabi zamanla her şey değişiyor muhteremler. Zaman geldi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Eylül'ün beraber Peygamber'inizin maddi durumu çok güzeldi. Hatice annemizin tabii malı ile. O arada Ebu Talib'in de işi bozulmuştu. Gerçi Mekke-i Mükerreme'nin reisi, Kureyşti reisiydi ama tabi maaş almıyordu o zamanki insanlar. Bir isimde de ibaretti oradaki reislik. Ebu Talib'in işi bozuldu. yine o sıralarda Mekke-i Mükerreme'de çok aşırı kıtlık olduğu Artık Ebu Talib çoğu bakmaktan aciz duruma geldi. Peygamber amcası Abbas'a gitti. Başkası'na gitti. Dedi ki ona, amca bak dedi amcam Ebu Talib'in durumunu biliyorsun. Hem kıtlık var, işi bozuldu. Çoğu çocuk kalabalık. Onun çocukların birini ben alayım, bir de kalsın. Birini sen al da Biraz ona yardım olsun dedi. Peki derler, Ebu Talip'e geldiler. Durumu söylediler. Ebu Talip tabi artık çaresiz razı Şöyle dedi. Yalnız dedi oğlum Ukayli bana bırakın. E beni alın kimseseniz. Hazlanmaz. Hadi Cafer aldı. Meşhur Cafer bin Tayyar. Bu da şehit oldu. Peygamberimiz'e hastalığı aldı. Henüz daha hastalığı zamanlar 5 yaşlarında çocuk henüz daha. İşte hastalığı Efendimiz'in bu özelliği var. Henüz daha 5 yaşındayken Peygamberimiz'in Aleyhisselam Hazretleri'nin yanında büyüdü. Peygamberimiz'in terbisini, ahlakını aldı. Önce yetişti. Bu da tabi çok büyük bir nimet olunmuş oldu. O zaman gerçi henüz peygamberimiz peygamber değildi ama tabi iri makamında olduğu için peygamberimizin ahlakı, dürüstlüğü, güvenirliği her şeyi dillere destandı orada bile. Peygamberimize tabi peygamberle gelince de hastali peygamberimizin uhdesinde evinde onun gözetimi altında idi. Bir paraketisi günü Cebale Selam peygamberin evine geldi. Önce ilk vahiy peygamberimize Nur Dağı'nda Hıra mağarasına geldi. Nur Dağı. İsmi tabi güzel mübarek. Arapça cebel Nur denir kendisine. Mekke'den karşıdan görünür aşağı yukarı. Bir saat mesafeden Mekke'ye mi kerimeye. Mekke i̇lk vahiy, yani ilk Resulü'nün ilk 5 ayeti kerimesi Nur Dağı'nda geldi. Ama o zaman Peygamberimiz Hazretleri'ne insanları davet ile emir verilmedi. Sonra 3 yıl sonra Cebale Selam bir pazartesi günü Peygamberimiz'in evine geldi. O anda Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir örtüye bürünmüş, yatıyordu Peygamber Hazretleri. Ya biraz rahatsızdı, ya da bir ribayete göre dışarıda biraz üzmüştü de kendisini. Eve geldi, ya Hatice, destüruni, beni ört, ört Hatice, bana bir hal geliyor buyurdu. Ya da bu bir manevi cezbe Peygamber gelmişti Aleyhisselam Hazretleri'ne. Hatice annemiz Allah'ından razı olsun ki, Bambaşka bir hanım o. Kadın böyle. Peygamberimiz'i örttü. Çok ilgi gösteriyor peygamberimize. İç soğanda Ceva Selam geldi. Ve emri getirdi. Sevilla. Ya eyyühel müddessir kum feendir. Emri geldi. Ey örtüye bürünüp yatan kum kalk. Sen yatmak için yaratılmadın. Kalk. Buraya kalk nedir? Yani göreve kalk. Göreve başla. Diğer görev Fe'endir. hemen insanları inzara başla, inzara uyarama korkutma da yani imana gelmeyenleri azabıyla korkut. Sen bu vahiy getirir zamanlar Hatice annemiz de Peygamberimizin yanında idi. Tabii Hatice annemiz Selam'ı göremedi, göremez tabii. Ama sezdi ama sezdi. Yani normal bir insan bile sezer. Bir, bir evliya girsin bir topluma ve bir melek gelsin hemen normal bir insan bile bunu sezer. Orada bir mani bir hava değiştir, atmosfer değiştir orada. Hele biri peygamber namzet peygamber olacak az sonra. Diğeri Cevbi Selam olunca tabi hava tamamen değişti. Hatice Hanım bir şeyin vardı. Ve ayet-i kerime devam etti Cevbi Ve Rabbike fe bir ayet-i kerimeyle Rabbini tekbirle an Allah Rabbini büyüktüğünü söyle yani anlamında tekbir ayakta iken Allahu Ekber tebri getirdi. Hatice da o havaya girmişti, o manevi girmiş girmişti. O da Allahu Ekber diye ağlama başladı. Cebrahisselam gidince sordu Hatice ya Muhammed ne oluyor? Bir şey oluyor. Zaten o bunları bekliyor oldu. Rüya görmüştü daha önceden. Onun şey evlenmiştik Peygamber'in aslında deriyle. Peygamber dedi ki ya Hatice bak az önce işte Cebrahisselam buraya geldi bana böyle ayet-i getirdi. Rabbim bana emir verdi. İnsanları Allah'a davet ile artık emir aldım. İlk önce Yadice senden başlayayım. Gel şu putlara bak. Tabi tabi zaten gerçi. Şu lat uzaya bırak onları. Kelime şahati getir. Yani Allah tam ilah yoktur. Buna inan. Ben ah peygamberiyim. İlk Müslüman sen ol Yadice. Bu kutsal mürnümet sana nasip olsun. Yadice anam zaten hazır İslam'a. Yani her şey da İslam'da kendisine. Yaşantısı, ahlakı, her şey İslam'da zaten. Bir formate gerekiyordu. İslam'ı tam içine girmesi için ve emirleri bilerek yaşaması için. O kalmıştı. Hazırdı, her şey hazırdı. Zaten muazzam cezbeye girmiş. sevke girmiş. Peki Muhammed ne yapmam gerekiyor dedi. Peygamber buyurdu. Kul yani Söriye ya Hatice. Eşhedü en la ilahe illallah. Beşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Peygamber bunun üstüne ve Hatice annemiz bunu Peygamber'e böyle bu söylediler. Tabi nasıl söylediler? İnanarak o anda. Öyle hale olmuş ki o anda. Yani Allah tam başa ilah yok derken Hatice annemiz buna tam aynı yakın emri bu makamı. Yani bütün alem senge dolaşıyor. Hiçbir madde ile olamaz. Hepsi aciz varlıklar. Öyle bir her şeyi görüyor. İllallah. Allah hakkı bitirdi Bu Bunu tabi önce bir cezbe onlara gelirdi. Hayatları tamamen değişiyor hayatları. Yani başka hayata dönüş giriyorlar. Başka aleme giriyorlar. Bir cezbeyi tabi kaldıramıyor. Allah'ın başladı. Sonra Ya Muhammed şimdi ne yapacağız? Şimdi şahide abdest alıp İlk kez namaz alacağız. Bak Peygamber bunlar daha önce bilirmişti. Hemen Peygamberimiz'in böyle e, gözetiminde eğitiminde Hatiçhanımız abd ilk abdestini aldı. İlk Peygamberimiz'in ümmeti alıyor, sahabesi alıyor. Abdest aldı ve Peygamber Aleyhisselam Hazretleri imam oldu. Hatiçhanımız cemaat oldu. İlk İslam'da kılınan cemaate namaz. İki rekat Namaz kıldılar. Ama acaba nasıl bir namazdı acaba? Ne oldu namazda acaba? Tam bilemiyoruz. günen parası günü. Ertesi günü salı. Yine Hatihanemiz, Ya Muhammed, yine namaz kılalım beraber Hatihanemiz. Aldı mı? Feiz aldı. Ruhu coştu böyle. Mâhâleceki e girdi. Bütün zerreleri bütün latarifleri, duyguları Allah'a de yanıyor. İbadisi yurhu doyamıyor. Ya Muhammed, gel namaz kılalım seninle beraber ama. Tabi peygamber kız namaz kılmak başka oluyor. Peygamber peki orada Yine abdest hazelerinde namaz hırdılar. Onlar namazdayken Hazır Salih, elimizden Çülük evlerinde o da işleri girdi. Yaşı kaç? 9-10 yaşlarında en yani kuvvet rivayete göre o yaşlarında daha çürük kendisi içeri girdi. Bir baktı içeriye peygamberimiz önde, haç arka sağında bir şey yapıyorlar. Bilmiyor tabi ne olduğunda. Çürük da kendisi tabi de. Ha. Bilmiyor da ne olduğunda. Bekledi. Bekledi ama çok o da etkilendi bundan. O andaki hal, şeyiz o ruhsal bir durum onu etkiledi. Çok duygulandı, öylece kaldı. Namaz bitti. peygamber selam verince sordu. Ya Muhammed Edehan Aleyhisselam. Ne yapıyorsunuz? şey yaptığınız, Ne oluyor? Peygamber oturuyor Ali Bakan. Oturdu. Ya Ali. Dün cebal Sen Selam bana geldi. Yüce Rabbim bana peygamberlik verdi. Yani peygamberimiz korkuyor görevden şu anda. Küre-i tek başına. Ama o andaki yeryüzünün en vahşi insanlarına peygamber oldu yani en canavarlarına insanların alkolük hepsi hemen, hemen böyle. fuhuş kumar zulüm baskı hırsızlık hepsi onlarda böyle çarpmış hepsi onlarda yani öz kızları dirili diri toprağa gömecek kadar canavar insanlar Düşünün ki peygamberin görevini unuturlar o görev yapmak kolay mı onu uğraşmak onlar tabii peygamber tabii ama Allah emir verirkeniz yapacak mecbur yapacak bunu ya Ali, dün Cevbi Aleyhisselam geldi, bana Rabbim emir verdi, insanlar hak diyen daha da başladı. Ama önce bu gizli ocak orada. Ali, gel bakalım, bak Hatice Hanım'la yengen Müslüman oldu dün elhamdülillah, gel sen de İslam'ı kabul et. Sen de kendisi de getirin, Müslüman ol. Şimdi bunlar ne anlaşıyor Hatice Mâhtemiz? Birinci, çok mesele tabi bundan çıkıyor şimdi. Demek ki çocuğun da, eğer Cem Yüz deniyor, Mümmiz hali varsa, iyi bir aracı durumdaysa Çirik'te onda İslamı kabul ediliyormuş yani da olabiliyor yani Çirik çarşısında. Hastane bir durdu şimdi dedi ki ya Muhammed dedi. ben de bana müsaade et. Gideyim babam Ebu Talib'i göreyim. bana durumu söyleyeyim. Eğer babam Ebu Talib müsaade ederse, izin verirse soyusum olayım olmaz mı? Oluyor git ama kimseye durumu söyleme ama. En daha islam gizli olacak şu anda bu çıktı evden. Bir kadar adım gitti. Bir durdu. Gerçi şey geldi. Ya Muhammed. allah Teala beni yaratık Ebu Talibe sordu mu? Sormadı. Ben ölünce nereye varacağım? Allah'a sana varacaksın yine. Barış. O halde ben Ebu Talip'e sormayacağım bunu. Ve hocam buyurdu. oturdu. Nasıl Müslüman hocam? Hatice <gülüyor> Validemiz evet, orada mı evet. hatırlıyor? Peygamber orada. Peygamberin tuttu hasen elinden. Ya Ali Kulde bakalım dedi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hazreti Hatice Validemiz Hazreti Peygamber Aleyhisselam Hazretleri <hayatamsalla. gülüyor> <gülüyor> Bunu üçü beraber söylediler ve Hazreti Ali'de ikinci Müslüman oldu Hem bir gün sonra. Henüz çocuklar kendisi ama çok ama çok akıllı zeki oldu. Çok akıllı zekiydi kendisi, akıllı de kendisi. O da Müslüman oldu. Hatta şöyle bir örnek veriyorum aklı ilgili çocukluk çağındaki durumu ilgili. Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamber artık yavaş yavaş duyulur gibi oldu Mekke mükerrme de etrafa. Gıfar kabileşten biri ismi Ebu Zer Hazretleri bu da duymuş. Kendisi şairmiş kendisi Ebu Zer. Çok akıllıymış kendisi. Kardeşini Mekke'ye gönderiyor kardeşini. Kardeşim git bakayım Mekke'ye -Mekke mükerrmeye git. Orada biri peygamberim diye ortaya atılmış. Ama önce onu görme. Önce ona muhalif olanları, düşmanlarını gör. Ne diyorlar bakalım hakkında? Onları öğren. Ondan sonra o peygamberin diye kişiyi gör. Ne diyorsa bana haber ver. Ona göre davranalım. Kardeşim kim keremeye geldi. Sordu. Tabi o zaman Ezici çoğunluk, yani birkaç da o zamanlar, ezici çoğunluk kafir, peygam düşmanları. Onlara sordu, kim bırak onu şair, kim işte kahin, yok sihirbaz, yok yalancı sihir şu bu. Bir şey söylüyorlar. Sonra o kişi peygamberimizi buldu. Peygamberimize durumu sordu. Peygamberimiz ona Fatih'i okudu, elham okudu. O da bunu ezbeledi. Kabilesine gitti. Abi Ebu Zer bekliyor. Ne oldu kardeşim? Böyle böyle. Düşmanlarını gördüm. İşte isim filan dedi, şair dedi. Filanı kahin dedi. Filanı sihirbaz dedi. Filanı mecnun dedi. Şu bu. Ebu Zer düşündü. Mecnun şair şu, şu, şu, şu. E Mecnun şiir söyleyemez. Deli yani şiir söyleyemez. Bunu yapamaz. Demek ki dedi Düşmanları da bunda insan bir hal görmüşler. Ama peygamber diyemiyorlar. Bir şey arıyorlar. Bulamıyorlar. Peki gördün mü pey o peygamber kişi? Mü? ne dedi? Okuyor Fatih Şerif. Onu görünce bu Allah kelamı dedi. Mekke'ye mükreme geldi. Mekke'ye mükreme geldi. Bahtı ki Mekke'de muazzam peygamber düşmanlık Mekke'ye mükreme de. Peygamber sonra korktu kendisi. Kabe'de bir iki gün kaldı orada. Hastali'yi gördü. Çölük hastali. Dedi, Bu çocuğa sorayım bakayım dedi. Yavrum senin ismin ne? Ali bin ebü Talip. Yavrum dedi burada dedi. Biri peygamberim diye ortaya çıkmış. İsmim Muhammed'miş. Sen tanıyor musun? ya e, tanıyorum dedi. Hastali. bir ona götürür müsün? Götüreyim dedi. Ama ben ne haber gelme dedi. Düşmanlar görmesler dedi. Durum henüz şu anda daha gizli durum devam ediyor. Sen ben takip et dedi. Eğer ben dedi durursam dedi, maasam durup eğilip ayakkabımı düzeltmek çalışırsam o zaman bir iki tehlike var. Geç git dedi. Kim bana bakma ama dedi böyle. Ben de bir kafe girersem arkamdan girsin dedi. Hastane gidiyor. Ne zaman ki Ebu Ceyl ile buna karşılaşıyorlar. Hastalama duruyor, ay kapıları bir şey yapıyor. Bunu oyalıyor. Hastalama kimse yok. İçeri girirdi. Hadi bu içeri girdi. Ebu Zer'de. Ebu Hazretleri Peygamberimiz'i tabii gördüğü gibi muhteremler hiçbir şey diyemedi. Yani soramadı bir şey. Gördü Peygamberimizi. Ya Muhammed dedi. Sen Hak Peygambersin. dedi. Orada kelimeşle şey getirdi. İmana geldi. Tabii onun konusu girmeyeceğim. Onda da ayrı, ayrı özellikler ama o başka konuya girelim inşallah. Tabi bir hasa ilgili de çok adı şerhler var. var. Bunları işte birkaç tanesini okuyayım inşallah. Biri Tirmizi'de kütübsiz eden bu ya aleyhisselam adetleri Allah-u Teala emreni biyubbi erbaati Allah bana emretti bu ya aleyhisselam Dört kişiyi sevmemi ve habereni ender yuhubuhum. Allah Teala bana bildirdi. Allah onları seviyor. Allah Teala Peygamberimize ya Muhammed habibim. Ben esasen dört kişiyi çok seviyorum. Onlar senden sev. Peygamberimiz Peygamber diyor. Ali yuhum. Peygamberlik ki Üst sefer Ali yuhum. Ali onlardan Ali onlardan, yani Ali onların biri. dördün bir Hazreti Ali. Ve Ebu Zer'in, ikinci Ebu Zer, Ebu Zer, bak, Allah'ını seviyor, sevmiş, Allah bir peygamber, sen onu sev. Vel bir tabi Esmet, peygamberin sancaktını yapardı bu. Kabirin, şeyde, Şam'da, bir caminin bahçesinde. Hatta cami ismi de, sancaktar camisi, cami ismi de merkezi şamda ve selman dönünce selmanı faahz Yine bu râhis semavi peygamberimiz en ebedidir ilmi ve aliün babuhabiyr. Peygamber bu râhis dostları ben diyor ilmin şehriyim. Şehir. Nedir şehir? Yani ilmin tamamı bana verilmiş. Bir beşere böyle ilmin tamamı bana verilmiş. Zâliyum babu ha bu şiirin kapısı da Ali buyuruyor. Hemen iradel ilme feriyetil babe. Kim ilim öğrenmek istiyorsa kapıya gelsin. Oradan başla ilme, ondan sonra işe girsin. Has Ali kapıda yani. Dilin kapısı. Tabi has ayının, Allah'ın hayatının tabi yani her şey tabi anlatmak imkansız tabi az cemaatimiz. Çinlikadaki esra da bilemeyiz. Ancak inşallah damlalar bölünür inşallah. Hazreti Ali Türk yaşında iman etti. Hiç günah işlemeden, hiçbir şey bulaşmadan iman etti. Ve kendi Peygamberimiz Ali Sama Hazretleri'nin özel terbiyatı eğitimde yetişti. Hicret denen tabi bir şey var biliyorsunuz. Mekke mükerremeden Medine'ye göç. O gece Peygamber Ali Sanse'den iyi biliyorsunuz sarıldı. Müşrikat sarıldı. Yani karar alındı. O gece artık Ebu Cehil'in başkanlığında hatta Ebu Lef'te orada bakan azı cemaat. Garibe bakınız. Ebu Lef, Peygamber'in öz amcası olduğu halde Peygamberimizin himaye edip koruyacağına o da Ebu Cehil'le beraber, Utbe Şehber'le beraber o da peygamberin evini çember alın peygamberimizin evi sarıldığı O bir peygamber baskı ölecek peygamber O da orada kendisi de. Cebrail geldi. Ya Muhammed müşrik evini böyle sardılar. Allah'tan sana izin emri geldi. Bu gece Medine'ye buradan gideceksin. Tabi Allah için bunlar yani güç değil muhtemelen. Yalnız şu var ki eğer peygamberler böyle sebeplere tevsil etmeden yani sebebe yapışmadan peygamberler hep olağanüstü güç ile, mucize ile hareket etseler o zaman ne olur? E biz peygamberine tabi olalım, peygamberine tabi olalım. O zaman sünnetler haber olur, boş sünnetler. Yani peygamber böyle yapmış, sünnet. Ama peygamber deriz. Bunun için Allah'ın kule bakınız, kanun kural bakınız, peygamberler de ne yapıyorlar? Normal, sıradan bir kişi beşer gibi bütün sebeplere yapışıyorlar. Böyle. Gereken önleme tedbiri alıyorlar, hareket ediyorlar. Ama olağanüstü hallerde ona Rabbimizin olağanüstü bir faydası yardım oluyor tabi onlara. Peygamber Hasıl çağırdı. Evinde hep Hasıl Ali. Ali. gel bakın buraya. Geldi. Dedi ki ya Ali, Baraj Cebrail Selam geldi. Mevlam emir verdi. Bu gece buradan bileceğim Medine'ye gideceğim. Yalnız dedi, düşmanları tarafından sardılar. Onlar da bir gözlüyorlar içerisini. Onlara beni yatıyor zannetsinler. Bunun için dedim, benim yatağıma siyah çözüm bu gece. Ne demek yani bu? Peygamber zannediyor öldürülebilir yani böyle. Peygamber kurban tabi. O anlama geliyor. Yani benim yatağıma yatacaksın. Benim de, de yeşil peygamber örtüsü vardı örter üzerine. Onu örtacaksın üzerine. Onlar batıkları zaman beni yatıyor zannetsinler. Biraz zaman kazanan zaman gelsin. Ama korkma Ali. Sana bir şey yapamayacaklar. Allah'ın sen koruması asıl buyurdu. Peygamberimiz bazı da Peygamberimiz Peygamberimize şunlar, bunlar vardı. Buyurdu diye Ali, sen ertesi günü emanetlerine verirsin. Üç gün sonra çık, senin beklemiyle gel buyurdu ona. Peygamberin sansatleri tabi çıktı oradan. Tabi o konuya girmeyen fazla. Hazırsız Ali, Peygamberimizin yeşil örtüsünü örtündü. Peygamberin yatağına uzandı, yattı. Yattı orada. Müşrikler de bakıyorlar. Arada bakıyorlar. Peygamber yatı üzerinde onlar diyorlar. Bir arada iblis şeytanların başı. Onlar beraber. O geldi. Dedi, ne yapıyorsun dedim. Kaçmış mıydı dedi Muhammed buradan. Yok kaçmadı. Bak yatıyor burada. O Muhammed değil o dedi. <gülüyor> Seyir de tabii seyircek. Sarat abi baktılar ki içeri girdiler. Ama o anda Hazreti Ali Peygamber'in yatınca Allah'a da dedi ki Cebrail-i Miki aleyhisselam'a Cenab-ı Mika'ın aleyhisselam Allah buyurdu ki, Ya Cebrail, Ya Mika'il. İkinizden biri, kalan ömrünü birine bağışlasın da, biriniz yaşayın, öbürü ölecek. Ama kim bağışlar ömrünü? Cebrail ise Mika'ına e bakıyor, Mika'a ise Hilal'e bakıyor. Kimse ömrünü bağışlayamıyor. Milek verilmiş demiyor Allah. Rabbim, bakın, Ali kulum, benim Habibim yatağına yattı. Gece kanada öl ölümü göze aldı. Ona kurban edip yanına gidiyor onu koruyun bakalım. Cevran Çengeli başucunda, yudunda, hadim ayak ucunda onu bekliyorlar. Tabi işte basım yaptılar ki ama şimdi iblis onlara bak burada farası oluştu mu devilsin burada? O değil dedi. O duruşta, işte, o yatıyor örtüsü yeşil işte. O değil derken işte bastılar. Hastaya doğruldu. Sen misin? Muhammed nerede? Ne bileyim de Bana emanet mi bana? Bilmiyorum dedi. Tabii ona böyle hırpa Allah Ama hiç yapma kendisine. İşte hastalığının bu özelliği de var. Yani o gece ölümü yani yüzde yüz tedbir önemi olarak aldı. göze aldığı şekilde. Tabii o da üç gün sonra Medine'ye gitti. Ve Kuba'da Peygamber'e kavuştuları da. sahabelerin faziletleri üstünlüğü anlatırken onlara şükür namaz kıllardı diye konuya geçme bakan cemaatimiz. Yani sahabelerin üstünlüğü, faziletleri konusunda onların çok namaz kılmaları çok zikirleri değil de cihatlar ön plana geçiyordu. Hangi sahabe ne kadar savaşta bulunmuşsa peygamberle beraber üstün oluyor böyle şey. İşte Hatta Efendimiz de İlk olarak Bedir'de ve ilk olarak o savaşa girdi. Şimdi biliyorsunuz Bedir tabii o konuları tabii çok özetlemek zorundayım. Ebu Cihel'in başkanlığında Müslümanlar üç katı fazla bin kişilik kuvvet Bedir'e geldiler. bedir, bedir e yakın yani. Bekka'da e geldiler. Amaçları peygamberimizi Müslümanlar'ı hepsi tutup öldürmek ve etmek. Yani bu işe köküne kazmak. Şimdi o zaman bir usul vardı savaşlarda. Hangi taraf saldırıda ise hangi taraf kendine güveniyorsa oradan ortaya mübariz derlerdi. Bir savaşı ortaya çıkardı. Karşıdan erişti karşısına. İşte bu savaşta da Udbe denen biri vardı. Ee, Mekke mükerremede, müşriklerin başlarından. Ebu Cehil ile arası açıldı. Ebu Cumhur'a korkaklığına bunu itham etti Cehil. Utbede zavallı müşrik, kafir tablağında güya erkekliğini ispatlamak için öne atıldı bu Öne atıldı. Bir yana karışı şeybi aldı. Bir yana da oğlu genç velit içine aldı. At üzerinde çiftolar. Dediler ki Peygamberimize Müslümanlara karnımıza el çıkaran bakalım, savaşacağız şimdi. Kendi güvenlerimize. Önce üç tane ensar medine halk çıktı, onlar beğenmediler. Yani kimsinizler bize karşı. Burada Peygamber buyruk ya amca Ubayda vardı, ben amca oldu. Ya Ubayda entokum sen çık. Döndü ya Hamzaya, ya, ya sen çık. Döndü Nasr ya Ali sen çık. İçlikler böyle. Hazreti Übeyde, o ütbeyen karşısında yaşları da akranla birbirlerine. Hazramız'a, o da şey be, o akranın yaşları da 55 yaşında aşırı orada böyle, yaşları değil. Hazrali de, velit delikanlı. Hazrali delikanlı, karşısına geldiler. Hazrali ile Hazramız'a bir hamlede, hemen düşmanla öldürüyorlar bir ikisini beraber. Übeyde yaralı filan beceremedi, 3 ödüller orada. İşte Hamza Hazreti Efemizin ilk düşman karşısındaki savaşa harp menen girişi belirde oldu ilk mübarizede ilk mübarizede ve ilk hamlede ilk hamlede hemen karşı günü öldürdü Bir de tabii önemli bir konu Hazreti ilgili olarak Hazretimizin evliliği meselesi not edelim onun evliliği peygamberin diğer kızlarına benzemiyor. Onun evliliği. Neden? Peygamberimizin nesli ondan geleceği için. Geleceği için. Peygamberimizin biliyorsunuz dört tane kızı Peygamberin Aleyhisselam Hazretleri'nin en küçük kızı Hazreti Fatıma. Fatıma bizleriz de bu yanlış aslında. Hazreti Fatıma validemiz Allah'ın da razı olsun. En küçük de Peygamber'in aslıyordu. Fakat işlerinde en olgunu manevi atacağın üstünü oydu kız kızlar içerisinde. Tabi Peygamber'in sevgisi de o açıdan bakılınca o kızın daha Peygamber'i severdi. Hazreti Fatıma annemiz artık 14-15 yaşlarına gelince tabi o dönemde kendi evlilik olurdu Arabistan'da Herkesin gözü Hazreti Fatıma'da. Ona sahip olabilmek, peygamberimizin damat olabilmek. Çünkü peygamberimizin kızları, damatları, hepsi cennete girecekler, ayrılmayacak cennete onunla beraber olacaklar. Bu tabi biliniyor. Herkes talepler, İstiyorlar tabi istiyorlar. Şu derken. Yalnız Hazreti Ali de onda iç yanıyormuş Hazreti Fatıma için ama utanıyormuş. Ne de utanıyor? Çok garip taslağımı da. Çok garipte. Bedenede muhacirinden hem de en fakirlerinden o anda. Evinde bir ötsü yoktu. Evinde yatağı da yok mu Bak, yatağı yokmuş evinde. Toprağa yatarmış gene O durumda ölü olduğu için de bir peygamber kızına, Hazreti Fatıma annemizi ki her kazan talipkinesine, o kadar zenginin talipkinesine bu tabi bunu içindeki e, sevgi aşkını açıklamaya çekiniyormuş. Fakat Cevâb-ı geldi muhteremler. Zaten Peygamber Aleyhisselam maddetleri kendisine kimin zevcülük almışsa e, vahiy ile, Allah'ın emriyle aldı Peygamber Aleyhisselam. Yine Peygamber kızını kime vermişse peygamberden sonra He bunlar vahil olan şeyler bunlar böyle şey. Peygamberler zaten her kişiye talep ediyordu. Ben Rabbimden emri bekliyorum. Ben karışamam. Hadis-i Taberani'de buyuruyorlar. Resulullah Hazretleri "İnna Allah emrini enuze bize Fatıma'ya min aliyyin." şeklinde Allah bana emretti. Kızım Fatıma'yı Ali ile evlendireceğim. Hassaliyata aberek etti tabi. hasta uçuyor da kuşlar gibi ama e, düşünün şimdi nikata bir mehir veriliyor. Bu imkanı yok kendisinin. Hiç cebinde. Yani cebinde onda bir parası yok cebinde. O durumda kendisi. Ama Allah ben takdir ettim Mevlam böylece. Hassaliyata geldi. Suriye, ya Ali bak kadın Fatıma sana vereceğim. Bana Rabbim böyle emretti. Cebrail Selam geldi. E, mehir olarak bir şeyin var mı? Ya Resulallah. Ben duruyorum biliyorsun ya Resulallah. Bir kılıcım var. Bir kalkanım var. Korunmak için kendisini kalkan. Tepsi gibi çelik, demir. Bir zırhım var. Bir devem var. Bütün malım, diyemem bu. Yani evimde hiçbir şey başı bir şey ya Resulallah. Beğenim o halde e, zırhını sattı, da sat zırhını mehir olmadan olmasın. Hazreti Ali çarşıya gitti. Zırhını sattı. 400 dirhem duymuş paraya. Geldi. O mehir oldu. Hazreti Osman duymuş bunu ama Hazreti Osman. Onu. iyiydi. Hemen gitti. Zırhı gerisi geri aldı. Ona ödülü kokuşu, borcu kişiye. Hazreti Ali'ye getirdi. Zırhını tekrar verdi kendisine. Kendisi verdi. Ve Hazreti Ali'nin Fatıma annemizle bu şekilde aziz cemaatimiz evlenmiş oldular. Oldular. Ve Peygamberimizin de Aleyhisselam'ın de onlardan devam etti. Hazreti Fatıma annemizle Hazreti Ali Efemizin evliliğinden üç erkek iki kız oldu. Üç erkek. Birincisi Hazreti Hasan. Biz Türkçe Hasan deriz. Saklıyla kalın. Bu garat, yanlış aslında bu. Aslında Sin Hasan. Hasen güzel demektir adamda. Hasan Husun kal anlamına geliyor. İlk oğlu Peygamber Hazreti Halifemizin, Fatma Hanımizin Hazreti Hasan oldu. İkincisi Hazreti Hüseyin. Bir de Muhsin diye çocuk oldu ama o hemen bebekken öldü o. Onun için bilinmiyor, fazla bilinmiyor. Bir de Zeynep bile Hazreti Ümmü Gülsüm iki kızar oldu bunların. Oldu. Beşik oldu. bir hemen öldü kendisi. İşte Peygamber'in genişli Hazreti Hasan Hüseyin'den geliyor. Yani o değerlendir. gelenlere seyitler deniyor. Hasan'dan gelenlere de onlara şerif deniyor. Şerif de deniyorlar. Genelde kutupların çoğu hep şeriflerden geliyor. Kutupların çoğu muhtemelen böyle. Bu tabi evlilik çok geniş bir konu. Aslında yani bir sohbete sığmaz. Hatta şöyle oldu adı cemaatimiz. Peygamber kızı Fatma'yı çağırdı. Kızım Fatıma. Bana Rabbim emir verdi. Seni Ali'ye nikahına aktettim kızım. Peki baba hani ne koydunuz? Şu kadar şey para koyduk. Baba badem ki benim nikahım Allah emretti. Badem benim peygamber kızıyım. E, diğer insan benim bir ayrıca alması lazım baba. Yani benim Altını gümüşle ölçtürmeyeyim ben baba. Bana Rabbim bir şeytanımız tanıtsın isterim ama baba dedi. Madem bunları Allah emrediyor. Bir peygamber kızıyım. Neden benim de mihrim, diye insanım yerle parayla sınırlı kalıyor. Peki ne kızım? Allah da bana izin versin. Yarın mahşer günde dedi. Ümmetinden kadınlara ben orada şebaçı bulunayım buyrun muhtemelen. Yani sağ köprüsünün başına dikileyim. Oradan ümmetinden kadınlara Allah bana hiçbir hakkı versin. Eğer bunu vermezse ben nikah razı değilim baba. Cebrail Aleyhisselam geldi. Yağmet, kını Fatıma'yı söyle. Allah'ın değerini kabul etti. Ona bu hakkı verecek buyurun. Ve Fatma anamız muhtemelen çok da genç söyledi kendisidir. Zaten 15 yaşında vefat ettik kendisi. 25-26 yaşlarında yedi. Peygamberden sonra 6 ay ancak yaşayabilen Fatma anlamasınıcak. İsmi Fatimati Zehra idi. Fatimati Zehra. Zehra çok parlak nur anlamına geliyor. Yüzüne bakamazlardı insanlar. Hanıma bakışına bakamazlardı. Yüzünün nur gibi parlardı. İnsanı göze kamaştırırdı Fatimati Zehra. Fakat son ismi Fatimati Betül oldu. Betül. Artık her şeyden kopmuş Allah görmüş anlamına geliyor. İşte peygamberimiz vefattan sonra altı ay yaşadı ama hiç yüzü gülmedi muhtemelen. Yatıp uyuyamadı. Oturdu yerden dağılırsa da dalardı. Yatıp uyuyamadı, yiyemedi, içemedi, hep ağladı. İçi yandı, yandı, yandı bu şekilde. Eşliğe bile bakamadı. Çocuktan çok fazla bakamadı. Elle değil. Öyle dünyanın koptu işte altı ay sonra hastane bir gene bir gün evine geldi baktı, Fatma ademiz yıkanmış temiz çamaşır giyilmiş çulkunayı yıkanmış evi temizlemiş çorba falan pişirilmiş hastane baktı bir değişik evde Fatıma hayır ola, ben bir başka hiç hal görüyorum Evimizde. Ali, akşam babam rüyamda gördüm, yeni babama bakışlarım yanlış çağırdı ben başta babama kavuşuyorum dedi babama kavuşuyorum dedi o oturup helallaştılar. Çok ağla, işte ağlaştılar böylece. Fatıma alemi ya Ali hakkı bana ben sana hanımlık yapamadığım fazlasıyla diye. O da ya Fatma hakkı bana ben sana fazla bir şey giydiremedim, sana fazla bakamadım diye. Çok şey yaptılar, ağlaştılar. Ve ya Fatma anemiz, ya Ali bu yarılması emanet ediyorum dedi kendisine. Yine vasit etti. Ya Ali beni sen yıka dedi. Beni sen yıka dedi. Yani kadın eli bile benim bedenime dokunması istemiyorum dedi. O kadar sakınılmış. O kadar sakınıyorlar herhalde. Yani o genç kız da bütün yüzügü örtüyor halde yine bedeni hakları belli olmasın diye sokağa çıkma utanmış. Öyle haya saymış kendisi. Ali beni sen yıka dedi ve beni gece gömün dedi. Beni gece gömün. Günüz mezarım kabme şey tabutumu görmesinler diye. İşte o gece Oruççuyken iftihar etmedi. Babam iftarı beni orada bekliyor dedi. İftihar açmadı evde. O gece Mele'ye kavuştu. Hemen yıkandı. O gece gömüldü muhteremler. Ve çok gizli az kişi gümledi. Hatta bir hasta Ebu Zerdi. şeyine bulunan böyle. Ebu Zerdi birisi de. Ve şöyle bir olay oluyor orada. Tam gece karanlandığında Fatma ailemiz mezarın başına götürülüyor. Mezar açılmış. onun tabi... Ancak kandil ellerinde, hafif varlarında, Ebu Zer bir aşka geldi. Ayağa kalktı. Ya kabir! Biliyor musun sana kim geliyor? Bu sırada bir insan değil bu. Resulullah'ın kızı, sevgili Fatıma Hasalih'in zevcesi, hasılın anneleri sana geliyor. Kaybeden şey bir sevduydu da orada gelir. Hepsi onda o durumda ama. Mahlebetleri, zaten da sahabeler. Kabirde ses geldi. Ya Ebazer, burası hasip yeri değil. Burası Ahmed Sandığı bir buyur mühtemel. Buyurdu ve oraya hadi gömülecek. gömüleceğim. Allah Azze ve Celle, Allah Hamdetsiz mühtemeler. Allah'ın şabahat edin bize. Hepiniz iyi şanlı inşallah. Hadeste, hadenin tabii çok kısaları var. Bir de muhteremler Hendek savaşındaki yaptığı bir hal. Hendek savaşında. Hendekler kazıldı. Neden? Düşman aşırı kalabalık. Çok kuvvetli düşman kalabalık. E, çıkıp açıkta savaşmaya yokmuş. Durumlar o anda. Hendekler kazıldı. Karşıdan karşıya okla, taşlarla bir savunma savaşı yapacak arada. Düşman geldi. Bütün etrafını çevirdi. Tabi hendege geçemiyor bir yerden. Taş atıyor. Ok atıyor Yalnız birkaç tanesi bir de amur denen biri varmış. Arap kabile çok ünlü, savaşçı, pehliban, kuvvetli, artık her taraf ünlü salınmış kendisine öyle bir kişiymiş. Onunla beraber birkaç kişi. Bir de Ebu Ceoğlu İkrim'e. 30'a Müslüman oldu ama. Bunda altı ve kişi henden dar yerinden nereye geçiyorlar? Müslümanlar toprağa bir atılmış. siperde Müslümanlar zaten havada çok soğukmuş, üşümüşler, açlık var. Üstlerine fazla giyim yok anda Müslümanlar da. Dırıyorlar orada. Ama bu at üzerinde çıktı, dilidi Onun usule göre. B'den okudu, atını bir şahlandırdı, durdu, ataya kalktı, kabasını dikti, karşı bir yer çıksın bakalım. Ve usu o şekilde erişti karşısına. Şimdi tabi Müslümanların her biri çıkacaklar ama karşıki amır. Yani bir kuruşta kim ölecek. Bunu biliyorlar. Bu da nedir? İslami bir marapozda olacak yani Müslümanlarda. Kimse çıkamıyorlar. Hastalı Peygamber yanına geldi. Sıperde uzandığı yerden. Ya Allah bana izin ver. Ben gideyim şunun karşısına. Peygamber bu ki Ali sen dur bakalım. O Amram o. Yani Sırami değil o. Sen dur bakalım. Hastalı durdu durduğu arada. Amru Batı'dan çıkan yok. Altına şey bir şahlandırdı, ayaklarını falan kaldı. Yine üst periden başta tehditlere başladı. Ha. hakarda başladı Müslümanlara. İçinde bir yer yok mu diye. Hasari gene geldi. Ya Allah. Bana izleme müsaade bana. Ben çıkacağım ha. buna. Yani din ya fakir da dayanmıyor. Bunu kaldıramıyor bunu. yine Ali dur bak, Bu Amru Amru. o. Bu Amru'nun, o Amru'nun. Hüseyin durdu. O modernisten üçüncü üçünü sefer daha Karte'ye başladı. Gür sesiyle bağ bağırmaya başladı. Tevbe başlayınca artık Hazreti Ali'nde o anda öyle bir duruma gelmiş ki buna sahabenin fena deniyor buna. Yani fena makamı var. Çok evli makamı çıkabilir ama her derecesi ayrı tabii. Hazreti Ali o anda sahabe makamı en üstü fena filah makamına çıkıyor. Yani o anda bir Allah biliyor, bir şey gözü görmüyor. Hatta Peygamber gözü görmüyor o anda. O duruma geliyor, yarışıyor. Ben gidiyorum dedi artık. Peygamber aslında durumunu gördü. Ali dedi dur, al benim cüzfi kılıcını al dedi böyle. Peygamber kılıcını verdi, git bakalım dedi. Peygamber başladı. Ya Rabbi, bir amcam mübeddiyi bedirde aldın. Hamzam Übür amcım genç, aldım ya Rabbi. Ali bana bağıştı ya Rabbi. Allah Azze Hasali çıktı yayan bir adı varak bu at üzerinde. Çok ilginç de. Ama iki taraf oldu şimdi. Herkes kesin ona bakıyorlar şimdi. Yani Amur bir anda hasada genç tabanından daha deneyim fazla, tecrübeli fazla yok. Git bakınıyorlar. Amur üstten önce sordu şunu. Onun usulülemiş. Kimsin diye. Kimsin bakalım sen dedi. Çok gençsin sen dedi. yani Ağın süt kokuyor. Sen kimsin bakalım. Ben de Ebu Tayyip'in oğlu Ali'yim. Ya öyle mi dedi. Baban Ebu Tayyib benim dostumdu dedi. Ondan ben çok yemek yemiştim beraberce. Onun oğlu öldürmek istemem ben. Sen git de başta gelsin dedi. Ben geri için gelmedim dedi. Ya Amr gel Allah bir de. imana gel. Kerimşahı'da getir. Müslüman ol. Önce iman davet etti. Amur bu daha kızdı ama sen kimsini beni İslam'a dağı ediyorsun dedi. Git de başta gelsin bak kendisi. Ödürüm işlemiyelim Ben geri dönmeyeceğim. Ben size geldim dedi. Amur ölürse peki madem ölüm işlemiyelim dedi. Dedi ki ama bak sen attasın, Ben piyade, piyadeyim. Sen de şeyin de öyle savaşacağım bakalım. Peki tabi meydan okuyor korkmuyor tamam Amur. Atta Bir gülü de önce bir bir mağazan bir bağırdı. Hemen kılıç yukarıdan tepeye indirir kılıcını. Hastaneye sonra kalkan öyle onu karşıladı. Çelik kalın demir çelik yani kalkan. Öyle kılıç sağlamış ki kafir kılıcı böldü. Bak, o çelik kal, kalın çeli ikiye böldü. Hastaneye başta dokundu. Yaralı hastanein başında. Kafir adamla Hemen hastaneye sıra geldi. kılıç davrandı. Hastalar şöyle bir mağazdan bir bak etrafına şey bir arkasına baktı, amır hakkında birim var diye arkasına bakacak oldu, on hastaların başına vurdu gibi geli üşlü yerinden beride. Olay bir Allah'ta o şey orada bir Orada bir tabi, tabi orada baş düşünce diğerlerden korkup başlaykenleri de eramda Müslümanlar tevbe getiriliyor Müslümanlar geçtiler bütün Müslümanlar Allah Allah'ı Allah ve getirildi. O hendek Havalisi ta Medya'yı yayıldı, yayıldı, yayıldı Tek bir sesi yayıldı orada. O da sevgili Müslümanlara. Buyurdu ki Peygamber Hastalya'yı ona sevmek muhteremler. Ya Ali Peygamber. Ya Ali. Şu anda aldığınız sevabı sen bütün Medya'yı halka muhterem yeter buyuruyor muhteremler. Öyle sevabı bu hastalığında. Yapmakla. Şimdi azı cemaatimiz tabi daha konuları bahagına geçeceğim inşallah. Has Ali'nin sonu ne oldu? Bir de o konuda kısa geçeyim inşallah, nasip olsaydı inşallah. Has Ali'yi biliyorsunuz dördüncü halife, yani devletin başkanı. Hazır Şiit şehit edilmesinden sonra okurulan şura heyet, denet tarafından kendisi halife seçildi, halife oldu. Fakat yani çocukluğu da, gençliği de, e, bütün yaşları da hep Allah yolunda, böyle fakülük de öyle geçti. Halife Devlet Reisi oldu ama evinde birin rahat yatamadan otururlar. İşte Has Mavi ile, şunlarla cemel bakaları, şunlar, havar işlerdeyken, şun da bunarken böyle hep buna uğraştı. Ve sonunda. 63 yaşındayken küfede Ramazan'ın 17. günü Cuma namazına sabahtan gitmekte evine çıktı. Evine çıktı. Yalnız o Ramazan'da kendi öleceğini, şehit olacağını biliyordu. Rab bilirdi kendisine buna Biliyordu. Yalnız iftarda 3 lokma bir şey yiyordu. Neyse yiyorsun böyle. Sauru yemiyordu. Saurda su içiriyor biraz niyet ediyordu. iftarda üç sokma bir şey alıyordu. Neden ya neye bir şey yemiyorsun? Ben Rabbim yakında kavuşacağım. İçim boş olarak öyle kavuşayım Rabbime, dedi onlara. Sonra işte o cuma sabahı, cuma sabahı evinden çıkarken müezzin, kendini alma gelmiş. Arkada Hasan'ı. Arkasından. Baştan çıkarken ördekler alışı ışığı bağlı ördekler. Öne çıkıyorlar, öne kişi hasta iler yine yani gitme diye örtedikler, barışıyorlar. baba bunlar niye barışıyor bunları? oğlum? Onlar bir şey seydi bir şey biliyorlar dedi. Dokunma onlara bağırsınlar dedi. Hastalı evin kapısından çıkarken üç kişi, biri esas asıl katil olanı o amacı İbn Mücem denen havaristlerden yani İslam dışı bir kişi kendisi bu kılıcını vurdu. Hazreti Ali ağır yaradı başından kılıcıyla. Tamam tuttu da kendisi orada. Dedi ki Hazreti Ali dokunmayın. Eğer ölürsem kısa sen bunu öldürürsünüz. Ölmesem ben bu işi bilirim bunu dedi. Ve orada tabi o yerden dolayı muhtemelen kendi şehit oldu. Belamıza kavuştu. 60 yaşının belına kavuştu. O dönemde insanların sakala fazla ağır beyazlamadığı halde Hazreti Ali'nin sakala böyle. Çok dertten kenişten, çalışmaktan. Şimdi biliyorsunuz aziz cemaatimiz mübayek Ramazan şerefine geldi. İnşallah birkaç kelime değişti, onunla ilgili yapalım nasıl olsa aziz cemaatimiz. Biliyorsunuz takvimlere göre şarşamba günü Ramazan ayının birinci günü nasip olsa inşallah. Buna göre ne oluyor? Buna göre ne oluyor? Salı günü akşam ezanında Ramazan gecesinin hükümlere bahken başlıyor. Çünkü İslam'da geceler gece güne tabidir. Yani yarın Cuma ise günü gecesi Cuma gecesi olmuş oluyor akşamı. Çarşamba günü nasıl bolsa Ramazan biri olacağına göre takvimlere göre, sabaha göre demek ki Salı günü Akşam ezanı vakti girirdi mi, Allah ödendi mi, Ramazan ilgili bütün hükümler başlıyor. Yani sehaplar Ramazan sehapları başlıyor becavutlarında. Başlıyor. Ve onun için inşallah ilk İlk de o akşam başlıyor. Başlarsın inşallah. Yalnız azı cemaatimiz bilmem sizin dikkatimi çekti mi? Benim bir dikkatimi çekti. Mesela bir maç olacağı zamanlar hele biraz şöyle ünlü mülü falan diyorlar ya böyle şeyler diyorlar böyle işte milit arası falan bir maç olacağı zamanlar aylar önce aylar önce hep o maç konuşuluyor hangi kanala baksan o maçtan bahsediyor hangi gazeteye baksan o maçtan bahsediyor Hele o maşa şöyle bir hafta kaldı mı güya onlara göre nefese tutuluyor. Artık o geri sayıyan başlığı o maçın heyecanı bir hafta kala ülke sarıyor muhtemelen için. Sarıyor yana böyle Halkı da sarıyor hanberi. Yani köyde de hepsini sarıyor. Haberi. Bu gerçek bu. İşte Ramazan'a ne kaldı muhtemelen değil mi? Paris'te salı. Hatta salgını bile Günüz yani böylece kaldı. Peki bir Ramazan ve bir heyecana var mı azabı cemaatimiz? Yok değil mi? Ben göremiyorum. Emreşim. Ne televizyonda, ne basında, ne halta, ne cami cemaatine baktığında. Bizde yani böyle. Çok heyecanlı durumda. Neyimiz bu hale geldi bu kadar muhtemelen? Neyimiz bu hale geldi bu kadar? Bu kadar duyarsız olur, dinle duyarsız olur bu şekilde. Ramazan geliyor diye bir heyecan sarmalı. Ayda bir defa geliyor ama Kurduşum demiştim bazen bir can simidi, Can simidi. Neden sahtar çağlıyor böyle? Sahtına kaslıyor. Öğrense abi ki açık sinet abi çek ver abi hemen bakınız. Diğer şeyap yazılıyorlar, karşı yazılıyor. Ocağa Mevlana buyuruyor. Es li benizi bir alaba görürsün. Öyle mi? Melet vermeyin olaylara. Orucun sağını karışmayınız. ben hocam Mevlana buyuruyor. Yani kul muhtemelen der. Mahşe başlarına gelince kul sıkıldı şimdi. Sıkıldı ki bakıyor. Sehablar kurtarmıyor, kurtarmıyor, kurtarmıyor. Yanacak korkuyor. Ama Rabbim o kulundan razı ise Mevlam orucu çoğaltıyor Mevlam. Kaltıyor, kalkıyor kalkıyor Mevlam. Onu koyunca bak ibriğe beri dönüyor muhtemelen böyle Böyle bir oruç ayı böyle şey. Evet oruç herhangi tutulur ama Ramazan orucu başkanlık der. Farz orucu böyle. Ramazan kendi güzelliği başka. Hatta bir insan Ramazan'da oruç tutmaya kişi bile, bakın gizliymişlik gerekiyor, açık şey gerekiyor. Ramazan bir özelliği var, trajina mazara var, böyle bir Ramazan var. Ama ne yazık ki yani eğer midemizi de düşün olmasak, yani biraz o açıdan biraz Ramazan beliyordu hanımlarımızda. İşte yufkalar şunlar, bunlar şunlar, bunlar. Bu da bereket ki midemiz düşünsün biraz da. Yani mide açısından hatırlayan bir Ramaz hatırlıyor. Çok seni güçlü Muhteremler az cemaatimiz. Rabbim inşallah hayırlısı muhteremler. Rabbim nasıl etsin inşallah. Yine Muhterem cemaatimiz tabi Ramazan dolayısıyla iki namaz burada bu sebebi yapamayacağız Ramazanlarda. E, günerek kısalıyor. Herkes iz tarafı var Hanımlarımız bile hasta olduğu için. E, i̇nşallah Rabbimiz sağlık saati versin inşallah nasıl olsa biliyorsunuz Perşemil halde bayram herhalde geliyor galiba. Hemen o pazar değil de bayramın ki öbür pazar inşallah yine başlar inşallah. Allah'a emanet olun. Hakkınızı da inşallah. Rahman'a emanet olun. Hakkınızı inşallah. Dizler Fatiha.